Herkese günaydın. İstanbul'dan Serhat Yıldıkon'un kampanyasıyla başlıyoruz bugün programımıza. İstanbul gibi dünyanın en köklü tarihi ve nüfus yoğunluğu gibi konularda önde gelen bir şehrinin metro gibi önemli ve temel ulaşım araçlarından birinin gece yarısı 12'ye kadar açık olması yeterli değildir diyor kendisi. İstanbullular ve yılın her mevsimi turist olarak gelen insanların daha güvenli ve konforlu bir Ulaşım sağlayabilmeleri için İstanbul metrosunun 24 saat hizmet vermesini talep ediyoruz. Bu durum Dünya Kültür Başkenti İstanbul'umuzun bir gerekliliğidir. İstanbul'un gündüz kadar gecede yaşayan bir şehir olduğu gerçeğini göz önüne alırsak 24 saat açık olmasını istemek ve beklemek elbette ihtiyaçtan öteye geçmez gece çalışan milyonlarca insanın evlerine ya da işlerine güvenli ve konforlu bir şekilde gitmesi insanların psikolojik olarak rahat bir düşünceyle işlerine odaklanmasında önemli bir faktördür. Bu en önemli faktörlerin dışında yüzlerce durum ve hizmetin olmasını destekler niteliktedir. Gereğinin yapılmasını ve İstanbul gibi bir mega kentin 24 saat metro hizmeti vermesini talep ediyoruz diyor Yıldız Koç. Kampanyaya destek veren isimlerden bir tanesi de Ozan Yağızlar demiş ki kendisi dünyanın önde gelen şehirlerinde gece ulaşımı çok önemli bir gereklilik. İstanbul'da 24 saat metro hizmeti çalışanından turistine kadar olumlu sonuçlar doğuracaktır diyor Yağızlar. Kampanyayı imzasıyla destek veren başka bir isim de Eray Yıldız. O da demiş ki İstanbul metrosunun 24 saat açık olmasını istiyoruz çünkü güvenli ulaşım için en büyük alternatiftir metro diyor Yıldız.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 Biz geleceğe karamsarlık içinde bakmak istemiyoruz. Lütfen emeklerimiz zayi edilmesin. Henüz vakit varken bu haksızlıktan dönülsün. Mülakat kaldırılsın diyor Çelik. Kampanya Bursa'dan imzasıyla destek veren Ramazan Tura neden kampanyayı desteklediğini şu sözlerle açıklamış. İmzalıyorum çünkü sözlü sınavın geçerliliği ve güvenilirliği çok düşük olmasının yanı sıra öğretmenlik mesleği 10 dakikalık bir süre içerisinde alınacak bir kararla Uygunluğu ölçülebilecek bir meslek değildir. Kişilerin kaderiyle oynayanlar bilinmelidir ki bu ülkenin kaderiyle oynamış sayılırlar. Antalya'ya uzanıyoruz şimdi de Orkun Murat'ın kampanyasına kulak veriyoruz. Antalya Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde bulunan Barbaros Ortaokulu'nda imam hatip sınıfları açılmak isteniyor. Bu durum okulumuzda veliler ve öğrenciler arasında inanan inanmayan, ibadet eden etmeyen, Dindar gibi tehlikeli, ayrıştırıcı ve kutuplaştırıcı etkiler yaratacaktır. Çocuklarını imam olarak yetiştirmek isteyen veliler için çok sayıda mamatik okulu var. Çocuğumun, çocuklarımızın laik, bilimsel, demokratik bir eğitim anlayışı çerçevesinde normal bir okulda eğitimine devam etmesini istiyorum. Tüm velilerimizi okulumuza sahip çıkmak için mücadeleye davet ediyorum, diyor Murat Kampanya destek verenlere de kulak verelim. Fulya Durak bu isimlerden bir tanesi demiş ki yeterince ve fazlasıyla imam hatip okulları var. Ayrıca her okula sınıf şeklinde açılmasını kabul etmiyorum. İhtiyaç fazlası imam hatip okullarının da kapatılması gerektiğini düşünüyorum. Din ve devlet işleri ayrılmalıdır. Anayasamız bunu emrediyorken, layıklık ilkesi varken devletin bir tek resmi dinini yaymaya çalışması kabul edilebilir değildir diyor Durak bu yorumunda. Tandan kapatılan askeri okulların arazilerine dikkat çeken bir kampanya var. Demiş ki şehir merkezlerinden taşınacak askeri birliklerin boşaltacağı alanlar ranta açılmasın. Milletimizin nefes alabileceği, çocukların güvenle oynayabileceği, spor yapabileceği, gençlerin buluşup vakit geçirebileceği şekilde peyzaj yapılarak şehir parklarına dönüştürülsün. Birileri fırsatçı durumuna düşmesin. Gezi Parkı da çevresi de ağaçlandırılarak bu kategoriye dahil edilsin diyor Tan. Kampanya destek veren isimlerden biri de Bülent Tekdemir demiş ki Türkiye geneline baktığımızda özellikle büyük şehirlerde yeşil alanlar ya da mezarlıklar ya da silahlı kuvvetlere ait askeri birliklerdir. Çünkü... Silahlı kuvvetler yeşile, doğaya en saygılı kurum olup sosyal olarak en saygın kurumdur. Bu kapsamda bu alanların sosyal devlet anlayışına uygun bir şekilde milletimizin kullanımına açılarak yeşil kalmasını istiyor Bu kampanyayı destekliyorum demiş tek demiş. Fatih Çavdar'ın kampanyası da yine askeri okullarla ilgili fakat farklı diyor ki başta Kuleli Askeri Lisesi olmak üzere askeri okulların kapatılması ülkemizin geleceğini büyük bir tehlikeye sokmakta. Hükümet darbecilerin devlet kurumlarına sızması konusunda hatayı başta kendinde ve cemaatlerde aramalı. Bu olayın suçunu askeri okullara yüklemekten vazgeçmeli. Hükümet görevlileri darbeye çanak tutan kişileri cezalandırmalı ancak ülkemizin ve milletimizin tarihi ve geleceği olan askeri okulları tekrar açıp milletin geleceğine sunmalı, diyor kampanya destek veren isimlerden biri de İbrahim Zafer. 1989 yılında kısa bir sürede olsa okuma fırsatı bulduğum bu okul çocuklarımın da hayali. Ben okuyamadığım için pişman oldum. Onların Şanlı Kuleli Askeri Lisesi'ne gitme haklarını ellerinden almayalım demiş Zafer. Semih Baransel'in kampanyasına kulak veriyoruz şimdi de. Türkiye genelinde 15 üniversitenin kapanması sonucunda yaklaşık 65 bin öğrencinin geleceği büyük bir soru işaretine haline gelmiştir. Yapılan ilk açıklama neticesinde kapanan üniversitelerdeki öğrencilerin geneli mağduriyet de devredilen üniversitelerdeki bazı öğrencilerin Özellikle sosyal medyadaki dışlayıcı ve öteleyici tutumları bu öğrencileri derinden üzmüştür. Gelişmelerin ardından YÖK tarafından 4 Ağustos 2016 tarihinde yapılan yeniden tercihi yönelik açıklama öğrencileri derinden etkilemiş ve adeta bir çıkmazın içine sürüklemiştir. Tüm bu yaşanan olayların neticesinde kapanan üniversite öğrencilerinin mağduriyetini gidermek adına devletin kuracağı vakıfların çatısı altında bu üniversitelere yeni bir isim ve akademik kadroya kavuşturulmasıyla beraber Öğrencilerin ödemesi gereken ücretlerini ödeme formülünün YÖK tarafından değerlendirilmesi ezemdir. Bu çözüm yolu öncelikle müfredat farklılıklarını ve diğer önemli anlaşmazlıkları ortadan kaldıracaktır. Ayrıca biz terörist değiliz, öğrenciyiz ve okumak istiyoruz diyor Baranser bu kampanyasında. Son olarak şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ne uzanıyoruz. Ülkemizde de son günlerde yoğun olarak tartışılan İdam cezası Amerika Birleşik Devletleri'nde bazı eyaletlerde ne yazık ki mevcut. Ancak bu eyaletlerde de cezanın kapsamı tartışma konusu. Kaliforniya'dan Lizette Ledesma'nın kampanyası da bu cezanın kapsamını gündeme getirmişti ve başarıyla sonuçlandı. Ledesma'nın annesi aile fertlerinden birinin özel ricasıyla içinde ne olduğunu bilmediği bir bavulu başka bir şeye, kişiye götürüyor. Ancak bavulun içindeki yüklü miktardaki para uyuşturucu ticareti sonucunda kazanılmış. Bunun üzerine uyuşturucu çetesiyle birlikte tutuklanan Josephine Ledesma 24 yıl ceza alıyor ancak bu da yetmiyor. Ledesma bu cezanın üstüne bir de idam cezasına çarptırılıyor. Bunun üzerine kızı Lizette Change.org üzerinden başlattığı kampanyasına şiddet suçu olmayan fiillerin idam cezası almaması için bir kampanya başlatıyor ve 200 bine yakın kişinin imzaladığı kampanya kısa sürede sonuç veriyor ve Josephine Ledesma'nın idam cezası bozuluyor. Değişim rüzgarları bütün gücüyle esmeye devam ediyor. Bugün yine sizlere ülkemizden ve Amerika Birleşik Devletleri'nden derlediğimiz vatandaş hareketlerini aktardık. Siz de değişmesini veya iyileşmesini istediğiniz herhangi bir şey için Change.org adresine girerek bir imza kampanyası başlatabilirsiniz. Yarın yeni kampanyalarla yine buluşmak üzere. Esen kalın.